Bir önceki bölümde en son Müslümanların hicretin 7. yılı Zilkade ayında gerçekleştirdikleri umre ziyaretinden bahsetmiştik. Ve bu umre ziyaretine İslam tarihinde umretül kaza denildiğini belirtmiştik. Ayette engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin buyurulmaktadır. Buradaki engelden maksat ağırlıklı görüşe göre haç yapma imkanını ortadan kaldıran, veya tehlikeye düşüren hastalık, yol emniyetinin olmayışı, düşman tehlikesi gibi iç ve dış olumsuzluklardır. Nitekim ayetin devamındaki güvenlikte olduğunuzda ifadesi de bunu desteklemektedir. Mealinde kurban diye çevirdiğimiz hedi kelimesi sözlükte gönderilen, hediye edilen demektir veya hediye kelimesinin çoğuludur. Dini bir terim olarak Kâbe'ye hediye olarak kesilen kurban anlamına gelir. Konumuz olan ayette de işaret buyurulduğu üzere aynı hac döneminde hem hac hem de umre yapanların kıran ve temettu hacı yapanların kurban kesmesi vaciptir. Sadece hac ifrat hacı yapanlar ise isterlerse kurban kesmeyebilirler. Ayette bir engel yüzünden Kabe'ye varamayanların uygun bir kurbanlık göndermeleri, bir özrü bulunmayanların kurbanlık hayvan mahaline ulaşıncaya kadar tıraş olmamaları istenmektedir. Buradaki mahal, mahil, mahil kelimesinin anlamından dolayı ayetin uygulaması ile ilgili iki farklı görüş ortaya çıkmıştır. Kelimeyi mekan anlamında alan Ebu Hanife gibi alimlerin görüşüne göre Ayette söz konusu edilen kurbanın kesim yeri, harem bölgesi olup hacca gitmesine engel çıkanlar, birer kurban alıp hareme gönderirler ve kurbanları kesilinceye kadar ihramdan çıkmazlar. Mahil kelimesini zaman ismi olarak alan İmam Şafii ve ona uyanlara göre, kurban kesme yeri engellenenlerin bulundukları yerdir. Dolayısıyla kurbanlarını hareme göndermelerine gerek yoktur. Bulundukları yerde keser, ihramdan çıkarlar. Hacıların ihramlı oldukları süre içinde tıraş olmaları yasaktır. Ancak ayet, sağlık problemi bulunanlara bir fidye ödemeleri koşuluyla tıraş olma ruhsatı vermektedir. Fidye, mazereti sebebiyle belirli bazı dini görevleri yerine getiremeyen kimseden buna karşılık olarak ödemesi istenen bedeli ifade eder. Haç görevleriyle ilgili bu bedel oruç tutmak, sadaka vermek veya kurban kesmekle ödenir. Bir hadise göre, orucun süresi üç gündür. Sadaka vermek isteyen kişi ise altı yoksulu akşamlı sabahlı doyurur. Ayette, yoksulu doyurma anlamında geçen sadaka kelimesinin, İslami literatürde oldukça geniş bir anlamı vardır. Bu geniş anlamı, muhtaç durumda bulunanlara karşılık beklemeden, Allah rızası için yapılan maddi yardım, bağış şeklinde özetlemek mümkündür. Sadaka kavramı infakla da yakından ilgili olmakla birlikte, infak daha geniş kapsamlı olup, sadaka vermenin yanında başka türlü harcamaları da kapsar. Kur'an-ı Kerim'de servetlerin gerçek sahibinin Allah olduğu, Allah'ın dünya malını insanlara emanet olarak verdiği vurgulanarak, sadaka vermek ve benzeri hayırlar yapmak suretiyle, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak gerektiği bildirilerek, bunun dini, ahlaki ve toplumsal bakımdan kazandıracağı yararlar üzerinde önemli durulur. Allah Teâlâ'nın sadaka verenleri ödüllendireceği belirtilir. Ahsap suresinde iman, ibadet, sabır gibi başlıca görevlere düşkün olmaları sebebiyle Allah'ın bağışına, mükafatına kavuşacaklar arasında sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar da sayılmıştır. Müslümanlar arasında güçlü bir kardeşlik bağı kuran ve maddi dayanışmayı İslam ümmetinin başlıca özelliklerinden biri haline getiren Hz. Peygamber'le bazı sahabiler arasında geçen bir konuşma, hem İslamiyet'in çalışmaya verdiği önemi hem de sadaka vermenin gerekliliğini göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Ebu Musa el-Eşari'nin anlattığına göre Hz. Peygamber, sadaka vermek her Müslümanın görevidir. Buyurdu. Yanındakiler, ''Ey Allah'ın elçisi, elinde olmayan kişi ne yapsın?'' diye sorunca, ''Hazreti Peygamberimiz elinin emeğiyle çalışıp kazanır, böylece hem kendisine yararlı olur hem de sadaka verebilir.'' buyurdular. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bir yandan sadaka vermenin önemi üzerinde durulurken bir yandan da yüzsüzlük ederek insanlardan dilenmeyenler övülmekte, el emeğiyle geçinmenin gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Bazı mutasavvıflar insanın elinde avucunda ne varsa hepsini sadaka olarak vermesini büyük bir erdem saymışlarsa da İslam bilginlerinin çoğunluğu bunu onaylamamıştır. Hz. Peygamber de, sadakanın en hayırlısı, ihtiyaçtan arta kalan maldan verilinidir, buyurmuştur. Müzik İslam dininin getirdiği sadaka anlayışının kurumsal yapı kazanan şekline sadaka-i cariye denir. Sadaka-i cariye deyimi, cami, okul, okul köprü, yol, han, hamam, aşevleri, bakım evleri ve yurtlar gibi sosyal hizmetler verilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş hayır kurumlarını ifade eder. Bu şekildeki sürekli hayır kurumlarının, özellikle vakıfların dolmasında Hz. Peygamber'in şu hadisinin büyük etkisi olmuştur. İnsan öldükten sonra ameli, defteri kapanır. Yalnız şu üç şeyin sevabı devam eder sadaka-i cariye, yararı sürekli olan ilim ve ölenin ardından dua eden hayırlı evlat. İslamiyet'te en başta gelen hayır olmasının ve İslam'ın başlıca ibadetleri arasında yer almasının yanında vergi niteliği de taşıyan zekat, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde, bu isminin yanında Sadaka diye de anılır. Fitrenin dini literatürdeki adı da sadakayı Fıtır'dır. İslam dini, özel olarak belirlenmiş bu tür sadakalar ve gönüllü sadakalar yanında bazı yasakların ihlalinin cezası, kefareti veya bir mazeret sebebiyle yerine getirilemeyen görevlerin bedeli, fidyesi olmak üzere çeşitli mali dayanışma yükümlülükleri koymak suretiyle de yoksullara yardım edilmesine vesileler hazırlamıştır. Konumuz olan ayetteki sadaka bu son kategoriye girmektedir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.